geldiğinde artık bakar ki ortada kayıtlanacak hiçbir şey yoktur. Ancak şurada, şurada bir gerçektir ki, kayıtlanacak hiçbir şey yoktur diye hiçbir şeyde bırakamaz. Bütün itikatlarla birlikte olur. Yeryüzünde ne kadar itikat varsa, ne kadar mutekit varsa itikat edilen mahal veya yer varsa hepsinde işte gerçek bir fan sahibi, yeryüzünde ne kadar itikat varsa hepsiyle halleşir. Hepsini idrak eder. Hepsini kabul eder ve hiçbirini reddetmez. Çünkü bakar ki alemde hakkın esmasından yani isimlerinden başka zuhur yoktur. Eğer bu ise fiiller aleminden yani alt düzeyden madde bakarsak her şeyi ayrı, ayrı ayrı ayrı görürüz. Ama bir üst düzeyden bakarsak anlarız ki bütün bu varlıkta cereyan eden hadiseler Esma-ül Hüsna'nın yani Cenab-ı sonsuz isimlerinin zuhur mahalli olmaktan başka bir şey değil. İşte gerçek bir ehlinin yaptığı en basit iş karşı tarafta sus kusur görünmüyor. Eğer bu hali yaşayabiliyorsa kişi o karşı mahalle bir mahal ve varlık vermiyor ise veremiyor ise aslında vermiyor da bir zorlanmadır. İrade var. E, irade var. Evet. Veremiyorsa, karşı tarafa bir hüküm bile bakamıyorsa işte o irfan ehli sayılır. Hiçbir suç onsuru alemde göremez. Ama Suç yok mudur? Vardır. Ama irfan ehlinin bakışında suç yoktur. Her ehlinin bakışında suçta vardır, da vardır, her şeyde vardır, her şeyde vardır, şey vardır. Ancak irfan sahibi öyle bir bakışla, öyle bir hal ile yaşantı içerisinde olur ki karşıda bir varlık göremez. Daha başka bir değil. Varlık tevhid hükmüyle tek varlık değil mi? La ilahe illallah. Demiyor musun? La ilahe dediğiniz zaman hiçbir ilah yoktur. Hiçbir varlık sahibi yoktur. Alemde tek ve gerçek olan bir varlık vardır. O da hakkın varlıyordur. İşte bunu böylece bilen, idrak eden, yaşayan ve seyreden. Seyredilmek, yaşamak, yaşamanın neticesinde de seyreden hayatını sürdüren birimin Güneşe, güneşe tapınan bir kişi görse ona müdahale etmez. Önünde herhangi bir hadise cereyan eden bir mahal görse ona da müdahale etmez. Ancak bir soru vakii olursa soruların cevabını verir yine de o cevabın fiiline karışmaz. Çünkü hiçbir bir kaydı altına girmez. Hiçbir hallede kendisinde kendisi de kayıtlanmaz. Dolayısıyla bunun sebebi de seyirden gelmektedir. İşte kendinde yaşayacak, karşı mahallede de mahallin halini seyredecek. Nasıl seyredecek? Orada meydana çıkan fiilin, hakkın bir esmasının zuhuru olduğunu idrak ederek seyredecek. Bu edecek sadece. Yani herhangi bir eksiklik veya fazlalık Fazlalık görmek de bir eksikliktir. Eksiklik görmek de zaten eksikliktir. Şimdi şu elimizde altı tane parmak olsa bu eksikliktir. Yani fazladır ama aslında eksikliktir, nakıslıktır. Dört tane olsa zaten eksikliktir. Dolayısıyla her mahalde her fiilde fiilin hakkını vermek onun yaşantısının gereğidir. Çünkü حَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَ bil hakkı. Yani semavat ve arzda ve her ikisi arasında ne varsa bu haktır. Ayet söylüyor bunu işte, Kur'an söylüyor. Yani ne varsa, şu veya bu varsa değil, ne varsa hepsi haktır ve de gerçektir. İşte hani Temarike suresinde de diyor ya, وَلَا... Onları gökyüzünde uçan kuşları görürsün, onu gökyüzünde Rahman tutar diyor. Gökyüzünde uçan kuşları, sıra sıra uçan kuşları Rahman tutmaktadır. İşte Rahman da Hak isminin kapsamında olan bir başka haldir. Yani Rahman daha geniş halde Hak ismini meydana getiriyor. yukarıdan gelir. Çünkü. Dolayısıyla eğer işi yukarıdan biliyorsak, yani üst düzeyden aşağıya doğru bakıyorsak, o zaman alemde farklılıktır, tuştuğu herhangi bir eksiklik, noksanlıktı göremez. Ama aşağıdan yukarıya doğru bakır olsak, tabii ki alt düzeyde her türlü hali görürüz. Bunu görmekte bizim eksikliğimizi meydana getirir. Yani meseleye alt düzeyden bakmak, fiiller aleminden bakmak eksikliğimizi meydana getirir. Bize yakışan olur ki, yani insana yakışan, You'll have to it away. ve şartlanma hükmüyle değil, irfaniyet hükmüyle yapılacak. Yani irfan ehli olarak yapılan fiil yapılacak. Herhangi bir fiil ne yapılıyorsa idrak ile irfan ile yapılacak. O zaman işte şartlanma ve alışkanlık hükmünün dışına çıkılır ve genel alandaki idrak mahsuru ortaya çıkar ki kişiye lazım olan da budur zaten. Bir irfan ehli kendi hakikatine arif olsa bir itikada uyup diğerlerine uymamazlık etmez. Yani kendi düşüncesinin dışında herhangi bir idrak ile karşılaşırsa bunlara uymamazlık etmez. Ancak şu da var ki kendi düşüncesinin dışında bir yaşantı artık söz konusu olmaz. Onu düşün. Yani o kelimeyi böylece. Iı, tasfiye etmek lazım. Çünkü bütün düşüncelerde mevcut olan zaten kendi düşüncesidir. Yani bir irfan ehli geniş manada irfan ehli ise bütün düşünceleri kendisinde bulmuş demektir. İrfan ehli bütün düşünceleri kapsamış, kapsamış demektir. Dolayısıyla inkar ettiği şey kendi varlığındaki bazı parçaları inkar etmesidir. E, varlık tek olduğuna göre bazı parçalar hükmü dahi söylenemez. Dolayısıyla varlık tektir irfan ehlinin idrakinde olan bir yaşantıdır. Binaenaleyh neyi sökersiniz, neyi atarsınız, neyi çıkartabilirsiniz? Oradan bu da mümkün olmaz. Yani bir kişinin kendi yet vücudunun, bütün vücudunun parmağının bir tanesini kesip atması gibidir. Ayağının bir tanesini kesip atması gibidir. Bu da söz konusu olmadığına göre ne yapalım? Saçlarımız fazla geldi, keselim bir tarafımızı, saçsız olsun. Bu mantıklı mı? İşte her e, ayrı olarak gördüğünüz mahalli bu eksiktir, buna akıstır, bu fazladır diye atar çıkartırsak yerinden Hakkın isimlerinin zuhuru eksik kalır. Ve bu da Hakka yaraşan bir şey olmaz tabii. Dolayısıyla eksiklik varsa kendimizde vardır. Alemin en küçük zerresinden en büyük zerresine kadar bir yapısı vardır. Ne diyorlar? Hani bir zerreyi yerinden oynatsan alem, alemin kıyameti kopar. Her şey yerli yerinde ve bir tanesi yerinden oynasamaz. Ancak burada müşahede <gülüyor> ve seyir vardır. Gerekirse ibret vardır. Daha bir başka ifadeyle. Daha neticede ibrete de gerek kalmaz. Baştan ibretle gelir. İbrete de gerek kalmaz. Çünkü her şey zaten kendi varlığının neticesidir. Yani Arif-i Billah itikadında heyula gibi olup heyula ise her ne suret olursa olsun kabul edip cümlesine mahal ve mekan olur. Yani şimdi burada heyuladan maksat çok. Heyula hayal deriz ya biz. Heyula maddenin eskilerin tabiriyle atomu demek. Yani heyula bugün atom olarak anlatılıyor. İşte Arif diyor öyle bir halde ki. keyif Kendisini atom parçalarına kadar çözmüştür. Yani çözümleme yapmıştır. Dolayısıyla kendisinde bir varlık bulamaz. İşte heyula gibi olması o varlık, o atomlar dilediği hıkla girebiliyor. Yani sert bir cisim kalıplıktan çıkmıştır. Hani ne diyorlardı? Suyu, suyun rengi kabının rengi gibidir. Hangi kaba koyarsan o onun halini alır, rengini alır ve şeklini alır. İşte arif de böyledir, heyula gibidir. Yani atomlara bölünmüştür. O atomları dilediği gibi terkime sokar. Hem idrak yönünden hem fiziksel yönünden. Ve hiçbir mahalde ayrılık gayrılık görmez. Şimdi kendisini seyreder o mahalle. Ve hattı zatında kendinde ne bir başkalaşma ne de bir değişme vaki olur. Bütün bunları bu şekilde düşünür, idrak eder, yaşar, sergiler. Fakat hiçbirinde, hiçbir seyrinde kendinde bir değişme olmaz. Yani kendi, kendi aslı üzerindedir. Zaten kendinin aslı, hakkın aslı olduğu <gülüyor> cihet, değişecek, herhangi bir tarafa gidecek, kayacak bir hükmü olmaz. Değişme vakti olmaz. Ve hangi surete bürünürse bürünsün, yine zatında kendi aslı üzerinedir. A'r-ıbillah her türlü itikadı kabul edip herhangi bir itikadla mukayyet olmayıp, ilahi bilgideki yeri üzere olan itikadında daim ve sabittir. İlahi bilgide, yani ayan sabitesinde ilahi bilgideki hali neyse ise onun üzerinde daim ve sabittir. Yani hiçbir itikadın peşinden giderek sürüklenmez. Yani kendi gerçek itikadı ile itikadlanır. Ve de mahal diye bulabilirse herhangi bir şey karşı tarafta onlara da müdahalede bulunmaz. Çünkü yorum da yapmaz. Hadiseler üzerinde yorum da yapmaz. Eğer yapılacak yorum var ise veya yorum yapmayı bulabiliyorsa yorum yapabilecek bir mevzu bulabiliyorsa bu yorum mutlak surette beşeriyetinden gelen bir yorum olacaktır. Dolayısıyla beşeriyetinden gelen yorum, yanlış muhakkak yanlış Çünkü ortada oy, oynanan ilahi bir oyun var. Bu ilahi yaşantı, ilahi oyunu, beşeriyet aklıyla değerlendirmek mümkün olmaz. Çünkü o güç onu değerlendiremez. Dolayısıyla yapılması gereken şey, beşeriyet yorumunu ortadan kaldırıp, hali ve yaşandığı olduğu gibi kabul etmek, ifade işidir yapmaması gerekiyor. Aklın ve mantığın ötesine geçiyor. Ölçesi bir varlığı ölçülü bir akıl ile e, evet, evet, tedbir etmeye başlayabilirim. Bununla bununla beraber cümle itikadlara da cami ve havi olup cümlesinin aslına vakıf olarak aslına vakıf olarak bütün itikadları kapsamına alır. Gözünün bildiği şey dıştan hangi surete bürünse gaflet etmeyip ve bir suretiyle de kayıtlanmayıp her yüzde müşahede edecek olur. Tecelliyat-ı iledir iki cihen cemali hakka nazar eyle dilediğin yandan demek suretiyle âretin görüş halini Açıklıyor. Bir hadis şerifte söyle buyurun. cennet cennete dahil olduğunda Hak Sübhanehu ve Teala cemal ile kemalinden kibriya perdesini kaldırıp ele rabbukumul ala yıllardır görmeyi arzuladığınız ala Rabbiniz benim diye zuhur eder. Onlar Rabb'ın bu tecellisini inkar edip, hayır asla derler ve bunun üzerine feryad figan ederler. Bu tecelli değişik şekillerde üç defa daha tekrar eder ve onlar da tekrar tekrar inkar ederler. Sonra hak onlara, Rabbinizle sizin aranızda bir işaretiniz var mı diye hitap eder. Onlar da evet derler. Ondan sonra herkese kendi zanlı ve itikadı üzere olan tecelli ile tecelli eder, onlar da bu defa kabul ederler. Mütekim şerefli hadiste ilmeküm seteralne Rabbüküm kema seteralne kamera leletel bedri buyrulur. Yani ayın on dördüncü gecesi kameri nasıl görürseniz Rabbiniz de öyle aşka göreceksiniz demektir. Şimdi bu hadisin başına gelelim. Hadisin içerisinde ortaya çıkan birçok soruları incelemeye başlayalım. ehl cennet, cennete dahil olduğunda Hak Sübhanahu ve Teala Cemal ve Kemalinden kibriya perdesini kaldırıp Şimdi burada Cemal ile Kemalinden kibriya perdesini kaldırıp diyor. Birinci soru bu. Cemal ile kemalinden kibriya perdesini kaldırıp ene rabbukumul ala ben sizin ala Rabbinizim diyor. Bu nasıl bir iş? Nasıl bir olur? Nasıl bir hadise? Cemal ile kemalinden kibriya perdesinin kalkması nedir? Şimdi Cenab-ı Hak'ı, kendi hükümleriyle, otellerde bir yerlerde, arabaya alışmış ve otellerde bir yerlerde kabullenmiş olan kimseler, kimselere, Cenab-ı Hak, teşbih yönlü zuhur ettiğinde, yani cemalinden ve kemalinden azamet ve kibriya perdesini kaldırdığında, Teşbih gönlü zuhur eder. Teşbih gönlü zuhur ettiğinde de tenzih gönlü cenab -ı ı tanıyanlar ve o şekilde e, kayd altında olanlar teşbihi idrak edemezler ve hayır bu tecellide olan Rab, Rab değildir derler. İşte <gülüyor> şimdi teşbih gönlü e, tecelli nasıl oluyor? Şimdi teşbih benzetme diye belirtilen, bilinen şeylerdir. Bütün alemde hakkın varlığından başka bir varlık olmadığını idrak eden kimse teşbih yönlü hakkı tanıma yolunda demektir. Tenzih yönlü tanıyanlar alemde, alemin dışında bir hak varlığı kabul ederler ve ötelere atarlar hakkın varlığını. Tenzihten teşbihe geçmek mutlak lüzumlu bir şeydir. Tenzihi ve teşbihi birleştirmek de İslam'ın işidir. Tenzih ve teşvih bir arada yaşamak gerçek İslam'ın işi ve tevhidi meydana getirir. Şimdi bazı kelimeleri söyleriz, kullanırız, dinleriz fakat gerektiği gibi idrak edemeyiz. Yani neticesi nereye vardığını düşünemeyiz. Şimdi alemde hakkın varlığından başka bir varlık yok dediğimiz zaman bu öyle geniş kapsamlı bir kelimedir ki en küçük noktadan en büyük noktaya kadar hakkın varlığıdır demek olur. Bu hakkın varlığı her yere sirayet etmiştir. Ve hangi libas içerisinde olursa olsun onu tanımak gereklidir. Mesela diyelim ki basit gördüğümüz bir varlık ele alalım. Mesela bir solucanı ele alalım. Bu hak mıdır değil midir? Eğer gerçek teşbih yönlü idrakimiz artmış da belirli bir gayret ve anlayış içerisindeysek ve atılın içerisindeysek orada hakkın varlığından başka bir varlık göremeyiz. Mümkün değil zaten. Eğer hakkın varlığından başka bir varlık olmuş olsa ortada ikilik olur. Bu da devride en azından sığmaz. İşte Cenab-ı Hak Cemal ile Kemalinden kibriyat perdesini kaldırması cennette o gibi kimselere kendi düşüncelerinin tam zıttında bir zuhurla zuhur etmesidir. Yani kendi tasavvurlarında olan tenzih yönlü bildikleri hakkı, hak teşbih yönlü kendilerine zuhur etmesidir. Dolayısıyla bu onların itikadına ters düşer. Ve asla evet. <gülüyor> böyle bir Rabbis tanımayız, tanımıyoruz, bilmiyoruz ve böyle değildir derler. Neden? Teşbih yönlü cenab Hakk'ı tanıyamadıkları için. İşte, şekilde ''Ele Rabbukumül ala ben sizin diye bir hitap geldiğinde onlar kitabın çıktığı mahalli hak zannederek yani hakkı o şekilde sınırlayarak başka ifadeyle hakkı sadece o mahalledir zannederek hayır böyle hak olmaz derler ve <gülüyor> Dolayısıyla kabul etmezler. İşte <gülüyor> bunun üzerine yıllardır görmeyi arzuladığınız ala Rabbiniz benim diye zuhur eder. Onlar Rabb'in bu tecellisini inkar edip hayır asla derler. Çünkü itikatlarının dışında değişik bir şekilde onlara zuhur etmesi onları red hükmünü, onların red onların red doğru. Ve Cenab-ı Hakk'ı bu şekilde gördüklerinde feryat ederler. Neden? Çünkü iman ve sonrasından dört defa zuhur ediyor. Birinci, ikinci, üçüncü tecelliyle. Ancak birinci tecellide cennet ehlinin bir kısmı hemen evet diyorlar ve secdeye varıyorlar. Az bir kısmı. İkinci tecellide biraz daha gerçek bir düzeye erişmiş mi? Erişmemiş mi diye bu bir imtihandır aynı zamanda. İşte birinci defa ilk emirde secde e, edenler zırt düzeyinde bir hayata yaşantıya geçmiş olanlardır. Zati tecellidir. Birinci defaki tecelli. Hayır, hayır. Zati tecellidir. Birinci olan tecelli. İşte bunu cennet ehlinin az bir kısmı ancak idrak ederek orada o secdeyi yapabilirler. Çünkü ben sizin Rabbiniz'im dediği zaman oradaki tecelli her ne kadar rububiyet hükmünden geliyor gibi gözüküyor ise de aslında oradaki tecelli zati tecellidir. Yani anlatılabilmesi için Rabbiniz dedi demektedir. Rabbul Erbat'tır oradaki tecelli. İkinci tecelli, ise, i̇kinci tecelli ise sıfat düzeyinde olan kişilerin kabul ettiği tecellidir. Üçüncüsü ise efhal ve esma düzeyinde olan idrak sahibi kişilerin ettiği tecellidir. Sonuncu e, secde ise zehim ile hakkı bilenlerin ve genelde yaptıkları genel kişilerin yaptıkları secde hükmündedir. Hani İnsanlar vehimlerine tabidirler diyor <Gülüyor> ya işte kişi zannında Hakk'ı e, nasıl bir tasavvur eder, ettiyse, tahayyül ettiyse Hak Teala sonunda onlara o şekilde zuhur ediyor. Yani ne şekilde tahayyül etmişlerse diyelim kimse açta tahtının üstünde oturuyor şeklinde hayalinde bir Rab ortaya koymuşsa, kendine bir yaşantı ortaya koymuşsa o şekilde Rab ettiğinde ve anında bütün herkese, hayalinde suretlendirdiği şekilde tecelli ettiğinde, işte o zaman o tecelli onlara yabancı gelmeyip o şekilde onu kabul edeceklerdir. Şimdi bu tecelli hangi cennette olacak? Bir onun da cennet diyor ama cennetin birçok yerleri, halleri var, mertebeleri var. Şimdi bu üç tecelliden burada bahsettiği için, yani 3 üç tecellinin 3'ünden de burada bahsettiği için burası nimet cennetidir. Yani en alt düzeydeki olan cennettir. Efal cenneti de tabir edilen efal düzeyinde yaşanan bir cennettir. Eğer iki defa e, şey yapmış olsaydı Cenab-ı Hak onlara de bulunmuş olsaydı orası sıfat cenneti olduğu anlaşılacaktı. Bir defa e, Tecelli edip de bir defa secde esisteseydi orası zat cenneti olacaktı. Üç defa tecelli ettiğinde nimet cennetinde olduğu, en alt cennette <gülüyor> olduğu anlaşılıyor. Ama bu hitap sadece oraya mahsus bir hitap değil. Cennetin her mertebesinde o kişilerin düzeyine göre olacak hitaptır ve değişik şekillerde olacaktır. Ancak o kadar teferruatıyla anlatmamışlarız Peygamber sadece bir düzeyini işin belirtmiştir ve o şekilde. Şimdi diyor ki Rab hükmü geçiyor. Ene Rabb hükmül âlâ. Bensin Rabbiniz değil miyim? Diyerek rububiyet hükmüyle yani esma düzeyinde genelde bir zuhuru olacaktır Cenab-ı Hakk'ın. İşte diğerleri tenzih yoluyla hakkı idrak ettiklerinden ve o şekilde kabullendiğinde teşbih yolu hakkın orada zuhuru onların inkarına sebep olacaktır. İşte aranızda bir işaretimiz var mı demesi bunu gösteriyor Halbuki aslında kişilerin kendi zannında olan işaret, yani kim ne şekilde tahallül ettiyse onu gerçek Rab olarak kabul ediyor ve hepsine ayrıca tecelli ediyor. Dolayısıyla hepsi de sen bizim Rab'lımızsın <gülüyor> diyerek o işi orada bitiriyorlar. Ama arif olanlar ilk emirde, yamıyor olup bir itikatla kayıtlı değillerdir. İşte yukarıda da arifin özelliklerinden bahsederken tek bir itikatla kayıtlanmaz tekni <gülüyor> getirmişti bu. Bugün her kim görürse yarın gören onlardır yarın Allah'a Ne bilsin orada dildarın onlar burada ammalarda Burada ama olan bir kimse, yani orada olacağı haber verilen, verilen meseleleri burada kişi tecrübe etmezse, prova etmezse, o işler üzerinde durmazsa, inceleme yapmazsa, tabii ki imtihana girdiği zaman hiç çalışılmamış bir dersin neticesi ne olur? İşlik olur, sıfır olur. Birdeki Hazreti Kur'an'da buyrulur: "Zaman kanafi haziri ama zevfi il ahereti ama." Yani kim burada ama olup Rabbini göremezse ahirette de amadır. Bu sebepten ahirette de hakkı görmek ona nasip olmaz. Hakda Allah su ki, kullarını taklitten ve mecazi itikatla kayıplanmaktan esirgesin. Kim burada ama olup Rabbini gö. sürdürürsek beş duygu içerisinde kalır da hayatımızı beş duyguya göre yönlendirirsek Rabb'ımızı bilmemiz zaten mümkün değil. Beş duygunun dışına, şartlanmaların dışına çıktıktan sonra Rabb'ın ne olduğunu idrak etmek ancak yavaş yavaş mümkün olur. Rabb dediğimiz şey, çok uzaklarda ötelerde, göğün, semanın herhangi bir yerinde oraya mahsus bir varlık değil. Rabb her an terbiye etmekte ve bütün alemi kapsamına almakta ve oradan tecelli etmekte. İşte bu esma düzeyi olan hakkı bilme idrakidir. Esma düzeyindeki olan bilgidir. Yani alemleri Beşar Yerimuslar ya efar düzeyi, esma yani isimler düzeyi, melekut alemi dedikleri kuvvetler alemi, onun üstünde sıfat alemi, onun üstünde zat alemi, onun üstünde insan, kamil dediği bunun to toplamını ya hata eden varlık demeyiz. Artık varlık da denmeyecek. <gülüyor> evet, ne ne şey düşünüyorsunuz, düşün. Hazaratı Hamsa denilen <gülüyor> şey. İşte insanın evvela kendini bilebilmesi, bulabilmesi için efal düzeyindeki yaşantısını tespit etmesi lazım. Yani madde yaşantısının şuuruna gelmesi lazım. Yani günlük işlerin dışına çıkıp, hal dışına çıkıp, va dışına çıkıp, şuurlanıp su beden nedir? bunun üzerinde durması lazım. Bunu anladıktan, idrak ettikten sonra bu bedeni yöneten mahal neresidir? Bu beden üzerinde müessir olan makam neresidir? Heh, i̇şte madde alemini yöneten <gülüyor> rububiyet hükümleridir, Rabbin hükümleridir. İşte için dualarda Kuran Kerim'de de öyle yazıyor ya Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye hep Ya Allah demeyiz, aklımıza gelmez. İlk aklımıza gelen Rabb'tir. İşte bizi terbiye eden Rabb'ımıza evvela yöneliriz. Dolayısıyla bu tanımak lazım. İşte kim ki burada Rabb'ını tanıyamazsa âvâ <gülüyor> hükmündedir. Ve ahirete gittiği zaman da zaten buranın devamı olan ahiret yaşantısı ile aynı şekilde karşılaşacaktır. <gülüyor> Dolayısıyla evvela evvela kişi kendini bilecek beşeriyetiyle de dahi olsa bir şuurlanacak yani kendine dönecek dışarılarda herhangi bir şeyler aramaktan dışarılarda kabahat veya iyi görmekten kötü görmekten herhangi bir düşünceden sıyrılıp kendine dönecek kendine döndüğünde de bakacak ki kendisi sadece bu kadar değil bunun devamı var o zaman ilk merhalesi ilk mertebesi esma düzeyi o da rububiyet düzeyi olacak işte bazen geçer ya Kur'an-ı Kerim'in ilk emri bulur İkra bismi Rabbi Rabbinin ismiyle oku. Yani rububiyet düzeyinden idrak etmeye başla, anlamaya başla. Yani Kur'an-ı Kerim'in en basit diye belirtilen ifadesi, rububiyet hükümlerini idrak etmeye çeker. Ondan sonra e, esma, sıfat, zat diye <gülüyor> yukarıya doğru gider. Şimdi, böylece bunu burada anladıktan sonra, Eğer سؤال edilirse ki Arif'in kendi hakikatına Arif olması ne şekilde hasıl olur? Cevap: kendisinin kendisinin hakikatine vâsıl olmuş, arifi billah olan bir zata canı gönülden tabi olup ve onun ahlakıyla ahlaklanmakla olur. Doğru. Hazreti Kur'an'da buyrulur. Ve de bu ile ilgili vesilete. varlığından başka bir varlık göremez hale gelir. İşte bu irfaniyet hükmüdür. İşte ilk ariflik, ilk irfa, irfan mertebesi budur. Bu da nefis mertebeleri sırasına göre mülhime ile mutmainne arası olan bir yaşantıdır. Evet. Çünkü gerçek yaşantıda, yani kişinin kendisinin bulması yolundaki gerçek yaşantıda, mülhime ile mutmainne arasındaki yaşantıdır. Müclümenin kemalatı, mutmainlerin de başlangıcı. Şimdi alemde hakkın varlığından başka bir varlık müşahede edemeyen kimse zaten belirli bir ilham almaya, almaya başlamış demektir yani. ki o ilham vasıtasıyla ancak bunu takdir edebilir, başka türlü edemez zaten. Yani beşeriyetiyle bunu anlaması mümkün değil. İşte beş duygudan şartlanlanan kurtulduktan sonra ee, tabiatıyla yaşamadan bir de bu üzümdür yani beş duygunu meydana getirdiği bir tabiat var kişinin kendi tabiatı var işte tabiatına dönük yaşantı kişinin cehennemini meydana getirir tabiatın dışına tabiat arzularının dışına çıkacak ki manevi yaşantı onda meydana gelsin işte bir kimse <gülüyor> belirli bir yaşantıya geçtikten sonra Alemde hakkın varlığından bir varlık müşahede edemez hale geldikten sonra neticede bakacak ki kendi varlığı da alemin dışında bir varlık değil. Dolayısıyla kendi de hakkın varlığından başka bir varlık değil ve da kendisi. İşte bu birinci irfan derecesidir. Yani aritlik derecesidir. Bu süreyi, yaşantıyı, yaşadığı ve yavaş yavaş seyrine, tekamülle devam ederse ondan sonra Şimdi bu esma düzeyinde o vardır, o vardır, bu vardır yani o vardır. Alanda ondan başkası yoktur. Alanda hakkı seyrediyorum. Her ne kadar bunları bu şekilde konuşuyor, kendinde de böyle bir irfan e, açılması bilgisi var, işte de bir kendik benliği vardır yine ortada. Nefsi benliği olmasa dahi izafi benliği vardır. Çünkü ben hakkı seyrediyorum dediği anda benliği vardır. Yani benliği tamamen ortadan kalkmış değildir. İşte arif-i billah hükmüne girebilmesi için kendi izafi benliğinin dahi ortadan kalkması varlıkta sert olarak kendini seyretmesidir. Kendini müşahede etmesidir. Varlıkta evvelce hakkın varlığı, dediği varlığı burada benim varlığımdır demesidir. Hani e, Beyaz-ı Bistami'nin cübde benden başkası yok. Beni ne yüce Yücelere çıkardın gibilerde sözler bu bütünlüğünden geliyor. Yani ben, ben koyayım o da ben, o da ben. ben. Oyu kaldırmıştı, ben ben. Sadece ben müdürler. Şimdi burada Mansur'un bir sözü var, bizim sorumuz var. Evet. Oraya geliyor, onun bir başka şeyi de yaparız inşallah. Ancak şu var, enel hak demesi, işte Mansur'un bu irfan ehlini ilk idrak ettiği sözüdür ve zamanıdır. Kişiler de bunu kendinde ilk tecellide, ilk çarpıntıda, ilk vuruşta hisseder. Ama bazılarında çok şiddetli olur. Taşat etrafa yayılır. Bazılarında belirli bir düzeyde olur. Kendinde yaşar. Kendi kendinde yaşar. Ama bir benliği vardır yine. Rububiyet düzeyinde, esma düzeyinde. Dolayısıyla o benliğini de ortadan ifa etmesi, harif billah hükmünü almasıdır. Ne oluyor o zaman? Tamamen mutmainne halinin üzerine geçiyor, tamamen mutmainneliği yaşıyor, üzerine geçiyor, razı ve merziye hallerinin yaşantısına giriyor. Burada razıya ve merziye, tarikat e, idrakine göre razı, hakkın her halinde razı olmuş, merziye de hakta ondan razı olmuş hükmüyle ifade edilir. Fakat hakikatte gerçekte ise, razıya, kendi varlığından başka bir varlık seyredemez hale gelmek bazı Rızalık makamıdır. Merdiye ise rıza olunmuş manasına gelen hal varlıkta hiçbir yanlış, evlilik, kötülüksü bu falan göremez, göremez hale gelip bunu gerçek olarak yaşamaktır. İşte harika billah olan bir zata canı gönülden tabi olup yani gönülden tabi olup, onun ahlakıyla ahlaklanmakla olur diyerek bu cümlenin içerisinde üç ana tema ortaya koymuş. Birincisi kendisinin hakikatine vasıl olmuş Arif-i Billah. Birinci şan. İkincisi canı gönülden tabi olmak. Üçüncüsü ise onun ahlakıyla ahlaklanmakla olur. Şimdi birincisini anlatmaya çalıştık. İkincisi canı gönülden tabi olmak. Hani bir ayet-i kerime var. ve yuslim illahi ve ve muhsinun. İşte bu ayet-i kerimenin hükmü burada yaşanması gerekir. Vemen Müslim kim ki teslim olmuşsa veşehu lillahi kim ki veşini Allah'a teslim etmişse. Rabb'a değil. Bakın sonra bu büviyet hükümlerinden bahsederken ayet-i kerime kim ki veşini Allah'a teslim etmişse o muhsindir. Yani ona ihsan olunur. Yani ona bu sırlar anlatılır, açıklanır ancak. Yani o mahalle artık orada belirli bir fert düşünmek de mümkün değil. Orada hakdan hakka diyelim, kendinden kendine bir oluş vardır, bir hüküm vardır. Siryan-ı zati derler. Hani <gülüyor> şimdi kim ki Allah'a teslim etmişse o muhsindir. Eğer bir kimse Belirli bir insana tabi olmak suretiyle onu Allah'a ulaştıracağını zannediyorsa bu yanılgı içindedir yanıltır bu insanı. Bir beşerin beşer hükmünde olan bir mahallin, bir başka mahalli yani bir başka beşeri diyelim hakkı ulaştırmasının mümkün değil. Ancak vestebu ile ilgili vesilete vesileyi arayınız diye tarihi billah olur. Yani kendi varlığında beşeriyetine ait bir varlık kalmamış. Tamamen hakkın varlığı olarak mevcut bir mahalle bağlanırsan ancak ve de ona işte illahi Allah'a diyor ya yani zati makamdan veya sıfat makamından meydana gelen bir mahalle ancak bağlanırsan ancak o seni hakka ulaştırır diyor. Çünkü o zaten hak denilen şey ötelerde uzaklarda var olması gereken bir varlık değil. O meydanda meydanda fakat biz perdeli ve hicap mahcup olarak baktığımız için meselelere, beşeriyet düşünceleriyle şartlanmalarıyla baktığımız için uzaklarda zannediyoruz. İşte bir kişi kendini bulabilmiş, bilebilmiş ise ve de arifi billah hükmünü alabilmiş ise artık onun herhangi bir şahsı, tabii ki bu bir kader işidir de. Ayrıca o başka mesele de Başka birisini oraya ulaştırması mümkün olan bir şey. Doğru. Ama bir kimse belirli bir şehre gitmemiş, yolda kalmış veya gittiğini zannetmiş. o Bir başka kişi oraya götürmesi zaten mümkün değil. Ama bir kişi oraya gitmiş de geriye dönüp gelmişse işte bu rahmettir ayrıca. E, şefaattır da ayrıca. Dolayısıyla ancak oradan o beklenebilir. İşte bunu anlatmak istiyor Muhittin Aralya'sı cani gönülden tabi olup onun ahlakıyla ahlaklanmakla olur. Üçüncü pasaj bu. Şimdi o halde hakkın varlığından başka bir varlık söz konusu olmadığına göre